Hakikat oyunu. Bir zamanlar Mama Nana adında bir genç yaşarmış. ormandaki en büyük savaşçıymış ve herkes onun cesaretinden övgüyle söz edermiş. Dünyadaki en büyük canlı kim? Mama, Mama nana. nana. dürüst asil en iyisi kim? Mama, Mama Nana. Hey dünyadaki en büyük canlı kim? Dürüst, asil, en iyisi kim? Görürsen saklan duvarın ardına Mamma, nana, ormanın kralı Kral, kral, kral, ormanın kralı Kral, kral, kral, ormanın kralı Kral, kral, kral, ormanın kralı Kral, kral, kral, ormanın kralı Uyan! Hadi uyansana. Kral! Kral! Uyan dedim. Ne? Ne? Artık şu tembel bedenini kaldır. Daha zümrütü gidip alacağız. Hayır, yine mi? Hayır, yine mi? Maymun olmaktan bıktım usandım. Tamam mı? Büyüyü tersine çevirmem gerekiyor. Ve bunun içinde bize zümrüt lazım. Ve böylece her gün olduğu gibi Freddy ve mama nana zümrütü bulmak için ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Mama nana yorulana kadar devam etmişler. Kardeşim kısa bir süre de olsa dinlenebilir miyiz? Ama ama güneş batmadan önce devam etmemiz gerekiyor. Kardeşim lütfen sadece bir süre için. Peki tamam. İkisi dinlenmek için otururken aniden bir kükreme sesi duymuşlar. Bu bir ejderaymış. Aha benim bölgemde bir insan mı? Aa, ko, ko ko koş kardeşim kaçalım. Bunu söyleyen Freddy koşmuş ve ağaçların arkasında kaybolmuş. Mama nana şaşkına dönmüş ve öylece oturmuş. L l l l l l lütfen bana zarar verme! Ejderha eğlenerek başını yana doğru eğmiş. Zarar vermek mi? Neden sana zarar vereyim? Evet, yani bir ejderha olduğum için sana öyle yapacağımı mı sanıyorsun? Yo yo yo yo yo, ben öyle demek istemedim. Boşuna uğraşma, umrumda değil. Söyle bakalım, benim bölgemde ne yapıyorsun? Ve maymun neden sana kardeşim dedi? Ve bu göz bandı da neyin nesi? Ee, uzun bir hikaye. Zamanım var. Maymun benim kardeşim Freddy. Bir gün bir keşiş evimize gelip yiyecek istemişti. Ormanda ateş için odun topluyordum. Kardeşim kendisi için kırmızı, sulu bir elma saklamış ve keşiş kapıyı çaldığında onu yemek üzereymiş. Ee, şey, merhaba, karnım çok aç. Rica etsem bana yiyecek bir şeyler verebilir misiniz? Kardeşim keşişe yardım etmek istemiş. Ama elmayı başkasına verme düşüncesi onu üzmüş. Ee, ben çok üzgünüm efendim ama... Benim hiç yiyeceğim yok. Keşke size yardım edebilseydim. Keşişin keskin bir koku alma duyusu varmış. Freddy kapıyı açtığı anda orada bir elma olduğunu biliyormuş. Bana yalan söyledin. Senin bir elmam var. Hayır, hayır. Elmam yok benim. Daha fazla yalan. Seni bir maymun olman için dönüştürüyorum. Ve böylece bir maymuna dönüştü. Odunlarla döndüğümde, evimde ağlayan bir maymun buldum. Ve tam onu kovalamak üzereyken benimle konuştu. Odunları attım ve keşişi bulmak için koştum. Onu bulduğumda, büyüğü tersine çevirmesi için yalvardım. Hmm, yiyecek bir şeyin var mı? Evet, küçük bir peynirim var. Onu keşişe verdim ama almadı. Bana gülümsedi. Sen dürüst görünüyorsun. Bunu sevdim. Ne diyeceğim? Ormanın derinliklerinde yalnızca gündüz vakti hiç yalan söylemeyen bir kişi tarafından en saf haliyle bulunabilecek bir zümrüt var. Eğer onu bulabilirseniz, büyüyü tersine çevirmenin bir yolunu bulmuş olacaksınız. Sadece Zümrüt'ü dinlemen yeterli. Sonra ortadan kayboldu. Ve o zamandan beri kardeşim ve ben sabahları yola çıkıp Zümrüt'ü aradık. Ve gün batımından önce geri döndük. Peki ya göz bandı? İyi göründüğünü söylüyor. Aha, ama çok yanılıyor. Biliyorum. Umarım yakında Zümrüt'ü buluruz. Aylar oldu ve onu hala bulamadık. Yani şimdiye kadar. Nasıl yani? Aniden parlak bir ışık, etrafında büyülü parçacıklar halinde parlarken ejderhayı sarmış. Aradığın zümrüt benim. Çalıların arkasından neler olup bittiğini görmeye çalışan Freddy, sadece parlak sarı bir ışık görebiliyormuş. Burada neler oluyor böyle? Mamanana ejderhaya binmiş ve hemen uçup gitmiş. Freddy sarı ışığın yok olduğunu görünce koşarak dışarı çıkmış. Nerede? Ama... Ama kardeşim nerede? Ah hayır! Bu ejderha onu alıp götürmüş olmalı! Kardeşiim! Mamanana büyük nehri geçip bir saraya yaklaşmış. Uzakta bir yere inmişler ve ejderha şöyle demiş... Burası Kral Çekici'nin sarayı. Ooo, evet onu duymuştum. Tüm orman ona aittir. Evet, ve sadece orman değil, krallığı da birkaç kıtaya yayılır. Vay canına! Ama neden buraya geldik? Kardeşini geri getirmek için. Ejdera Mamanana'ya görkemli Kral Çekici ve hakikat oyununu oynama takıntısını anlatmış. Ormanın gerçek sahibi olan perileri ele geçirdi. Bir şekilde kralı kendi oyununda yenebilir ve perileri serbest bırakabilirsen, kardeşinin büyüsünü de tersine çevirebilirsin ve orman daha mutlu bir yer olur. İşte, bu yakut boynuzu al ve oyunda bahis için kullan. Bunu ister. Mama Nana başını sallamış ve saraydan içeri girmiş. Kralın gardiyanları ona elinde parlayan Yakut bir boynuzla hakikat oyununu oynamaya gelen bir çocuktan bahsettiğinde kral çok memnun olmuş. Görünüşe göre bu şanslı günüm. Bir av direkt bana geldi. <gülüyor> Mama nana, kralın önünde takdim edildiğinde Yakut boynuzu görmekten çok mutlu olmuş ve hemen ona kuralları açıklamış. Pekala evlat. kuralı unutma. Ne olursa olsun gerçeği söyleyeceksin. Aa. Ve bir tane daha kural var. Ne olursa olsun beni küçük düşürme. Bu kadar. <gülüyor> Eğer kazanırsam o yakut boynuzunu alırım. Ve sen ne istersin? Yani kazanırsan... <gülüyor> Orman perilerinin ormanlarıyla birlikte serbest bırakılmasını istiyorum. Kral bu isteğe çok sinirlenmiş. Ancak Mama Nana'nın nana, kazanmasının mümkün olmadığını düşünerek kendini sakinleştirmiş. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Avucunuzu küreye yerleştirin ve sorumu cevaplayın. Eğer gerçeği söylersen rengi mavi olur, eğer değilse kırmızı. Mamanana başını sallamış. Ben dünyadaki en yakışıklı adam mıyım? Mamanana bir şeyler fısıldamış ve şöyle demiş: Evet. Küre maviye dönmüş. Kral Çekit çok memnun olmuş. Ama adamları çok şaşırmış. Gerçekten mi? Tamam. Sence ben insanların en iyisi miyim? Yine mama nana bir şeyler fısıldamış ve sonra şöyle demiş. Evet. Küre mavi parlamış ve kral etkilenmiş. Ancak bu arada endişelenmeye başlamış. Tamam, son soru. Buraya gizli bir amaçla mı geldiniz? Mama nana gülümsemiş ve demiş ki... Hayır. Ve o anda küre tekrar mavi parlamış. Üç sorunuz bitti. Şimdi sıra bende ve size sadece tek bir sorun var. Halkınızı seviyor musunuz? Kral çok şaşırmış. Daha önce bir başkasının hakikat oyununda ona soru sorma şansı olmamış ve tam o sırada sakinliğini kaybetmeye başlamış. Eeeem, hmm, hmm, evet. Küreğe kırmızıya dönmüş ve kralın utanç içindeki yüzü de o anda kızarmış. Adamları çok şaşırmış. Yüzü asılan kral, muhafızlarına orman meleklerini serbest bırakmalarını ve topraklarını geri vermelerini emretmiş. Daha sonra ayağa kalkmış ve salondan ayrılmış. Mama nana memnunmuş. Perilerle çıktığında ejderha şöyle demiş. Aferin mama nana. Ama söyle bana. Aslında doğruyu söylemediğin halde nasıl oldu da kürenin mavi parlamasını sağladın? Hiç yalan söylemedim. İlk soru için hafifçe fısıldadım. Bu annen için. İkinci soru için, krallığındaki bütün kralların arasında. Biliyorsun... Çünkü o krallığındaki tek kral. Aha inanılmaz ama e, peki ya son soru? Kesinlikle gizli bir amacın vardı. Hayır yoktu. Amacım perileri serbest bırakmaktı. Ve oyunun başında krala bunu zaten söylemiştim. Ejderha gülümsemiş ve periler çok etkilenmişler. Ormana ulaştıklarında bütün orman perilerin dönüşüne çok sevinmiş. Periler Freddy'i tekrar insan formuna çevirmiş. Freddy bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz vermiş. Periler mama nana'nın ormanın yeni kralı olacağını açıklamış. Her zaman istediği şey olduğu için çok mutlu olmuş. Ormanda yaşamış ve doğayla ilgilenmiş. Bilgeliği ve doğruluğu sayesinde de Mama Nana her zaman istediği hedeflere ulaşmış. Hey, dünyadaki en büyük canlı kim? Dürüst, asil, en iyisi kim? Görürsen saklan duvarın ardına. Mama Nana Ormanın kralı. Kral, kral, kral. Ormanın kralı. Kral, kral, kral. Ormanın kralı.